Sen ve ben bir ah kırık that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 Yalnız gelmedim. Daha evet. doğrusu buradan bir doğum günü hemen buradan çıktığımızda yetişeceğimiz için sevgili Ali güçlü Şimşekle gelmiştik ama sağ olsun kırmadı ve şu an stüdyomuzda Ali Güçlü Şimşek de var. Çok mutluyuz burada olmaktan. Evet çok iyi oldu. Hoş geldin Ali ye. Merhabalar. Ne kadar stüdyonun köşesinde saklanmış olsam <gülüyor> de yine de beni buldunuz tabii ki. <gülüyor> bu saklanmış halin mi? Ama <gülüyor> ee, hakikaten iyi oldu yani çünkü bu macera yani konuşmak açısından. Ee, i̇yi oldu bence Bana da tatlı bir ee. sürpriz olmuş Kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nereden gel geliyorsunuz? Kadıköy'cüyüz Kadıköy Karşı. Karşıdan geliyorsunuz Peki ee, Nasıl peki doğudan batıya geçmek? Ee, yani teknik olarak diyorsan Akışkan ve güzeldi Eğer e, ruhani olarak diyorsan Her zaman acılı ve e, Garip sonuçları var ee, evet bir taraftan şimdi buna da aslında biraz şahit oluyorsunuz siz bu e, transfere. Hmm. Oradan oraya hüresel olarak köprüden mi geçtiniz? Köprüden geçtik. Benim bugün hmm. ikinci turum ya. Tam bu sokaklardan Aynen. sabah 11 sularında bir tur daha geçip geri dönmüştüm bugün. İstanbul'a doyduğum bir gün. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> bize şey var, maç var bugün. Fenerbahçe'nin yine birileriyle asla benim hmm. bilmediğim Ali Güçlü'nün çok hakim olduğu bir maç durumu. Karşı taraftım. Yani bize göre karşı mı şu anda? Evet, evet. Türkiye'de.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 Bana çok ilham vermişti o dönem gerçekten. Evet bu e, evet. Ee, senin de çünkü e, sahnede şahane bir şeyim var yani büyüm var böyle bir e, kostüm giysi Hı -hı. renk şubu gibi dolayısıyla e, kendisi daha, zaten... daha çok Zeynep'tan Zeynep'tan mı sadece Zeynep demeyelim <gülüyor> aslında benim de böyle çok farklı kaynaklardan beslendiğimi söyleyebiliriz o sahne kostümle ilgili yani madem konuyu açtık bir minik bahsetmemi ister misin? Tabii Zeyna'dan tabii Zeyna'yı Zeyna'da Zeyna şöyle anlatayım 10 yaşındayken sevgili abimle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 ...çok fazla popüler olmayan... ...klasik Türk müziğini... ...o kostümlerle, felsefeyle... ...felsefesiyle... E, ...ve sahneye koyma biçimleriyle... ...tekrar e, aktive ediyorlar... Hmm. ...gibi bir şey diyebiliriz. O yüzden de e, David Boyle ile Zeki Merin çok da... E, ...o anlamda birbirinden... ...ayırmamak gerekiyor. Onlar bence birer devrimciler. Zaten gayesuyu da gayesu yapan bence. Yani e, bu farklı köşelerin... Hani ...aynı e, potada eri, erimesi oluyor işte bir tarafta Zeynep bir tarafta Zeki Müren özey'den yani, gidiyoruz. Tarafta... Beni ölmediğimiz bir program olursa <gülüyor> çok sevineceğim. Çok sağ <sağlar>. olun. <gülüyor> Sen beni evde ölmüyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu e, bir taraftan çok hani referans bir yere e, kaşelenmesin ama e, madem konu açıldı bu e,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 Ee, Bize de söyle. Bu tabi tabi söylerim. Ee, bu gene ya Derya'nın sergisinden Bengi'nin sergisinden hmm. ya da e, Derya'nın bu Kitabında. e, kitabından kitabından, yeni çıkan evet, kitabından gençkan kitabından. Evet tamam süper. O ee, kitabı e, da herkese tavsiye ediyorum. Evet, evet. Ya Derya Bengi bu konuda gerçekten bir Derya gibi. Evet. Bu kelime oyunu hiç öngörerek yapmadım bu arada. Ee, ama <gülüyor> kendisine minnettarım o e, yakın. ...dönem... E, ...popüler kültürle ilgili yaptığı... ...derin araştırmalarla yok. ilgili... Evet ...keza yine Rol Dergisi de... ...dönemin... Hmm. E, ...efsanelerinden biriydi... ...sende bizim bir röportajımız vardı ya... ...hiç yayınlanmayan... Evet... ...eee... <gülüyor> ...evet... ...bak evet, şimdi konuyu sen yıl, çağırdın ama... Yıllar evet, ...yıllar önce... ...bundan herhalde Rol... E, ...Rol... ...Roldan e, sonra... Kapanmadan, ...yok yok... ...Rol kapanmadan... E, ...aylar önceydi... ...yıl değil belki hmm. de... E, ...o sırada... E, Herkesin. Seyge'yi, se evet. seni görmem imkansız e, beraberdi. E, senle e, o e, Orada Kadıköy'de bir, e, bir söyleşi yapmıştık, mülakat evet, yapmıştık. Hatta ben ve Murat'la, şey Murat, Murat evet. Meliç'le beraber. Murat biraz geç gelmişti daha ee, da. Evet, e, sonra biz bunu yayınlayacaktık. Ama yıllar olmuş yani. Tabii sekiz, dokuz, hatta dokuz. daha fazla. Ee, yani rol kapanalı yani on, rol sene, on, ise, on sene, on sene oldu on bir sene falan.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 Oh, oh, oh. Varlık hayal, hakikattir. Ölüm var mı yoksa bir rüyamı? Derdim derdi ne olacak Yeah. than no. the dog. istikrarlı hayal Hakikattir Gaye Suhak yol ve e, Ali Güçlü ile beraber, Ali Güçlü Şimşekle beraber canlı yayındayız. Son albüm üzerinden tam da parçasını çaldığımız ismini verdiği albüm üzerinden sohbet ediyoruz. Eee şey Lafuzar e, muhtemelen daha çok sözümüz olacak ama albüm zaten bu arada unut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 web sitesi üzerine, gayssakal.com üzerinden satışa Ve çıkacak. Üzerinden. Ve Dunganga.net Dunganga. evet, Dunganga üzerinden. Bizim plak şirketimiz. Evet. Bizim Butik plak şirketimiz. Hı hı. Yani o şey. Posta buradan. Evet. Tabi tabi. İspareşi evet, verecekler, gidelim. evlere gidecek. Bir yandan ülke. konserlerde de, yani gayssakal konserlerinde evet, evet, de zaten oluyor ilgilenenler evet. için. Aslında ha. evet, o da güzel bir vesile oluyor. Hazır hı hı. konsere gelmişken henüz. E,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 E, müzik e, referansı ya da bir alıntı olarak kullanıyor. Bunu kullananlar çok net bilirsiniz. E, Kartel hı hı. ünlü ve cemaliydi. Onlar yani, da Almanca Onlar dediğimiz... da dışarıda olduğu Import için. Yani dolayısıyla yani. evet. Yani onlar bir şekilde görüyordu. Hatta e, bu röportajlarında hani, e, da bahsederlerdi. Hakikaten burada yoktu. Ondan sonra zaman geldi. İşte 2000'ler e, diyelim. Hatta biraz da ortasında zorladı. Ondan sonra yavaş yavaş. Bu yüzleşme ve bir rahatlama evet. ortaya çıktı. Ama tabii bu analizi yaparken tarihi biraz daha geriden başlatmamız gerekiyor bence. O da şöyle 60'larda ve 70'lerde müthiş bir Anadolu pop akımı doğuyor. İşte psychedelic rock Hı. batının o psychedelic rock müziğinin Türkiye'deki...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 ee, ...çok da büyük ve güzel örnekleri veriliyor. İşte Seldavacan Erkin Koray, Cem ve Apaçlar, Moğollar... ...ve daha adını şu an burada sayamayacağımız o kadar fazla isim, o kadar orijinal işler üretiyor ki. Fakat tabii ne oluyor sonra e, darbeyle ve darbelerle daha doğrusu e, bir e, toplumun kültürel... E,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 bunun eleştirisi yani Tomris Uyarda da mesela ciddi e, bunun çağdaşlaşması ile ilgili bir makalesi var e, Alpay'ın Seldayı e, desteklemesi ve çıkarması onunla ilgili aldığı eleştiriler var mesela Mustafa Özkent'in... E, 1973'te e, gençlerle el ile albüm çıkardığı zaman e, belki biliyorsunuzdur küçük bir anekdot 73'te kulüp 33'te e, şeyden çıktıktan sonra karşıya gittiğinde Emirgine e,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 Bildiğimiz Sözler şey giriyor. girmeye başlıyor ve bağırıp çağırmaya başlayıp zıplamaya başlıyorlar. Böyle şey olur mu itirazlar? Şok. Şunlar bunlar. Yani aslında e, yani yetmişlerin yani. başında da böyle bir şey var. Hani evet. gelen bir şey var. E tabii o aslında e, o bahsettiğimiz e, keskin...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 Parça girelim mi? Devam Olur mi? tabii. Hı? Bağrımızda taş zamanı tamam, gibi. Yani. Evet, yani, tamam evet. Sözlerini e, dikkatle dinlemelerini hmm. e, naçizane Zaten şu parçaların edelim. üzerinden e, böyle üç beş program yapılabilir. Yani, yani parçaların düzenlemeleri ve sözleri üzerinden ki oralara hiç böyle çok fazla evet, girmiyorum fikir, ama yani oraya girersek... Çıkamayız. De, yani... yani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 Alem güzelde biz mi çirkiniz Hayat deniz verdi de biz mi yüzmedik Kimse silmedi gözümüzden yaş Gören olmadı bağrımızda taş Nerev vuralım elde akısız baş. Yaş, yaş, gözümüzde yaş Kimse silmedi gözümüzden yaş Gören olmadı barımızda taş nere vuralım elde akılsız baş Yaş, taş, baş Tarlasız saatmişiz Zamanı geldi bozulduk Memleket nargile kafeyi Dumanında oldu. Tarlasız saatmişiz Zamanı geldi bozulduk Kimse silmedi gözümüzden yalan Gören olmadı bağrımızda taş Yine vuralım elde akılsız baş Yaş baş taş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 Ee, yani bunun e, işte sörfünü de içeren, e, grange de içeren, hatta e, punk'ı da, ska'yı da hepsini içeren hı hı. E, bir hali olduğunu düşünüyorum. Ve bunun o kompozisyonunun da e, iyi olduğunu düşünüyorum. Sözler itibariyle de mesela bu, e, bu flamenko... E,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 Öyle olduğunu düşünmüyorum bir kere şeylerden dolayı hani sözden ve müzikten dolayı... bir e, şey mi tanım mı tepki bilmiyorum, mi bilmiyorum öyle yani ben, ne, ben, ne, ne o, o ne <gülüyor> o ne o yani <gülüyor> soru, soru <gülüyor> olabilir olsun olsa hocam. soru olabilir. Evet şöyle düşünüyorum ben bu konuyla ilgili şimdi e, bahsettiğin örneklerde e, özellikle işte 60'larda 70'lerde hep bir prodüktörün elinden çıkan fantaziler var yani aslında e, bu genel olarak müziğin hem e,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 şöyle i̇şte bir tane yaparsın bir albüm kendi içinde tutarlı gibidir ama devamı gelemez ya da gelse bile işte o çok uzun vadeli olamaz Buradaki olası tutarlılığın nedeni de bana kalırsa bunun zaten hala hazırda benim yıllardır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 Çetrefilleştiren bir hale getirdi. Dolayısıyla ondan sonra artık teknolojinin de yardımıyla, teknolojini de yardımıyla. Evet. ve bunun hani bütün meyvaları da aslında 90'ların ortasında falan verilmeye başladı. Ne zaman ki hani böyle grunge'in biraz daha harflemeye başladı ve şey noktasında. Hı. Aslında sizin de hani müzikal maceranız hani kulakla beraber daha sonra da enstrümanla beraber bu formül üzerinden biraz modern sonrası aslında o işlerden sonraki hale denk geliyor ve bu da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 Evet Jean-Luc Godard'ın aslında e, şey diyor o manifestodaki alıntıda e, bir şeyi nereden aldığın değil nereye götürdüğündür mesele. Hı hı. E, buradaki bahsettiğimiz bir sürü türün yanı sıra aslında tabii ki sadece müzik yok o işin içinde. Yani bir müzik yapıyorsun ama o müziğin içinde işte o kültürün acıları var, dertleri var, umutsuzluğu var, karanlığı var, mutsuzluğu. Ama bir yandan mutluluğu var, e, izlediğin filmler işte gördüğünde.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 ...Halloween işte kostümü giymişsin gibi duruyor bence. Ee, bir takım örnekleri geliyor şu an aklıma zikretmemize gerek yok. Ee, gerçekten yaşamadığın şeyi anlatamıyorsun. Yani anlatırsın evet ama yaşamış gibi anlatmamalısın o zaman. Bunu bir fantazi olarak, bunu bir işte e, tahayyül olarak anlatabilirsin elbette. Bu noktada babamın hep alıntıladığı bir cümle geliyor aklıma. Bedrihan ve Eyüp oğlundan. Mimar Sinan...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 O yapılan işin orijinalliğini Ve de kalitesinin Niteliğini Oluşturan şeyler diye düşünüyorum Evet bu geçmiş hani köklerle ilgili hikaye bence de ben Mesela çok yakıştırdım yani sizi dinledikten sonra Raşit'in bir lafı Gelir aklıma Hı -hı. Ben köklerime Geri dönmüyorum köklerime Başvuruyorum der Hı -hı. Çünkü köklerime geri dönersem Dönerseniz geri dönemezsiniz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 Hı -hı. Dolayısıyla rüyalardan sokak lambalarından başkalarının eserlerinden yürüdüğünüz yoldan içtiğiniz sudan bu böyle uzun uzun Hı -hı. anlatmış bu örneklere alıntıları her şeyden çalın diyor ama tırnak içinde söylüyor Hı -hı. bunu yani oradaki çalmak tabii ki o şu an Hı -hı. içini doldurduğumuz anlamdan çok uzakta. E, bence Türkiye'de pek çok e, gençte yaşta yaşımda, e, sanatla uğraşmak isteyen insanlarda gördüğüm bir şey bu Ya işte ne yapacağım o, orijinal olacağını düşünmüyorum o yüzden yapamıyorum kalkışamıyorum hı, hı. Zaten hiçbir şey aslında tam olarak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 ...gerçektir diyor Picasso... <gülüyor> ...benim de aslında... ...özünde inandığım şey o... ...Picasso bu konuyla ilgili de şey diyor... E, ...iyiler imite eder... ...yalnızca en iyiler çalar... <gülüyor> <gülüyor> ...vallahi evet... ...böyle Hatta, bir ülkede çalmayı ölmek istemiyorum... Yani, ...bu taraftan yani, ama... ama ...umarım anlı, anlayabiliyorlardır yani, bahsettiğim yani. şeyi... ...hatta bunun yazılı olduğu bir... E, ...işte e, nakşedildiği bir böyle... ...mermer parçasının üstünde... <gülüyor> e, ...Banks'i de Picasso'nun ismini... <gülüyor> ...silip geldi adını çalıyorum. yazıyor... <gülüyor> Bayağı Abi, iyi ben Bayağı iyi. oluyor <gülüyor> <gülüyor> Aynen Evet şimdi Pek bir zamanımız kalmadı Bir parça kenara koyup Aslında böyle Güncel bir şeylerden de bahsedelim isterseniz Gider ayak Olur tabi ee, Bahsetmek isterseniz şayet Hı -hı. Hani Kayıt Konser Şu bu gibi. Güncellemeler diyorsun Evet Yeni havadisler Yeni o zaman... havadisler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 bir kere en yakında, istikrarlı ikisi. Hayal hakikattirin hmm. bir videosunu Çektik sevgili Sinan Tuncay e, isimli yönetmenimizle e, O şu an e, Bilgisayarda hmm. Fırında pişmekte hmm. Dolayısıyla Şubat ayı gibi o yayınlanacak hmm. Fantastik bir e, video Geliyor e, Gender Bender dediğimiz hmm. e, Toplumsal cinsiyet normlarının Eğilip büküldüğü Ya kadın da bunu yapar mı Denilebilecek şeylerin Şahsım tarafından <gülüyor> bizzat yapıldığı Ve olayların geliştiği bir video klip ardından ee, Hey Douglas'la Çok sevdiğim hmm. işlerini de sevdiğim Hey Douglas'la bir e, Single tekli Diyelim daha şık tekliye imza attık Eski bir şarkıyı yeniden e, Düzenleyip yorumlayıp e, Çok yakın bir zamanda onu e, Yayınlıyoruz e, Hatta şarkının adını söylemeyelim O belki şeydir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 Hani böyle bir şey. Bazı parçanız çok yakışıyor ona da o yüzden söyledim. <gülüyor> Hangi parçamızda ne dans dedim, edip hala... şarkı söylüyorsun? Aslında çoğunda hareket ediyorum ben. Ah çok iyi çok iyi çok sevindim buna. Ya Vallahi... da teşneyim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Valla hologram portolunun remix albümünde ben dans edemem ki diyenin bile e, tatlı tatlı göbek attığı evet. bir ortam olacak. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Eee. Evet. evet, pek güzel. Bir de bu bir, bir, bir o kadar belki daha ha. fazla da söyleyebilirim. Aa yok bunu evet. söylemeyeyim. Tamam, vazgeçtim. Peki. Evet. Ee, 58'e gelmişiz. Aslında bizim program 55'lerde biter ama bu evet. artık bizim nazımız olsun. Bir de parça çalmak istiyoruz aslında. Devam diyor. <gülüyor> oradan Üçerisi, böyle evet, çok tatlı içeri, mimiklerle. Iç, içeri, yani Galatasaray <gülüyor> içeriye bir Zeyna bakışı attıktan sonra <gülüyor> yani şey işte bir parça daha çalabiliriz. ya. Yani o zaman gözüküyor. biz de son cümleleri <gülüyor> toparlayalım. Üç, üç parça <gülüyor> diye oradan içeriden e, sufle Şöyle, e, çok <gülüyor> teşekkür ederiz Cem. Çok güzel bir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 yapacağız değil mi? Vallahi Ali Güçlü pardon Ali Güçlü sorusunu ama şunu eklemek istiyorum. Bu yeni projesi Lalalar sevgili Barlastan Özemek ve Kaan Düzoylu olan ve kendisinin bu muazzam prodüktör kimliğiyle ilgili de aslında bir şahsına münhasır program yakışır sadece bu vituzak özendi çünkü pek çok iyi albümün gizli kahramanı kendisi. O yüzden nacizane yani benim çok böyle bir teklifim evet. olabilir.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 e, şahit olan e, bu müziği tanıyan tanımayan herkese umuyorum ki e, hayalleriniz istikrara kavuşur ve hakikate dönüşür. Temeldiniz. Evet. Teşekkür ederiz. İyi ben ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Sağlam, çok var. Sağ olun. O zaman dinleyelim? Dinleyelim. Sana, Meftun'um sana iyi Benim e, yani böyle bütün şarkılar çocuklarım gibi gibi bir e, dürüst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 Canım sonu başesrol olsun sana koyumu biliyorum futbolun anlamı içti dikerim beni anı Sana saçmalamalarına kahrana yoruldum bu deli malum bir yeten gitmelerden bittim anlasan kaç şehir yandı yokluklar eklerim Sandım aşkın kör <Gülüyor> karan